Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ebu Ağabu sıfatü salat 46. bab Rüküden başını kaldırdığı zaman beden uzuvlarının tamamen sakinleşip yatışması babı ve Ebu Hümeyd peygamber başını kaldırdığında omruka kemiklerinden her biri yerli yerine gelinceye kadar tüm düz doğrulurdu demiştir bize şube sahip İbni Eslam el-Bunami'den tahtiş etti. O şöyle demiştir. "Emes İbni Malik radıyallahu anh bize Resulullah'ın namazını tarif ederdi. Namaz kıldırdı da başını rükudan kaldırdığı vakitte secdeye varmayı galiba unuttu diyeceğimiz kadar ayakta kalırdı. Elbera radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû, sucudu, rükûdan başını kaldırdığı zamanki durması ve iki secde arasındaki oturması birbirine takriben musavi idi. Bize Hammad İbni Zeyd, Eyüp Es-Sahtiyan'den, o da Ebu Kılabe'den tahtis etti. O şöyle demiştir. Malik İbnül Hüveyris radiyallahu anh bize Peygamber, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namazının nasıl olduğunu gösteriyordu. Bunu göstermesi namaz vakti dışında oluyordu. Malik ayağa kalkıp ayakta durdu. Sonra Rukiye vardı. Rukiye tam yerleştirdi. Sonra başını kaldırdı. Azıcık durdu. Ravi der ki ve bize bu şehrimiz Ebu Bureyd'in namazı gibi kıldırdı. Ebu Bureyd de ikinci secdeden başını kaldırdığı zaman zümdüz oturur, sonra ayağa kalkardı. 47. Bab Musalli secdeye giderken tekbirle birlikte süzülerek iner. Nafiden İbni Ömer secdeye süzülürken ellerini dizlerinden ...evvel yere koyardı, demiştir. Bize şu ayıp, ...ez-Zuhri'den tahsis etti. O şöyle demiştir. Bana Abdurrahman ibni Haris'in, ...İbni Hişam'ın oğlu, ...Ebu Bekir ile, ...Abdurrahman ibni Alf'ın oğlu, ...Ebu Selem'e şöyle haber verdiler. Ebu Hureyre, farz nevinden olsun, ...Başka neviden olsun... Keza Ramazanda olsun, Ramazan dışında olsun, her namazda tek bir alırdı. Şöyle ki, namaza dikilip başladığı zaman tek bir alırdı, sonra ruküya varırken tek bir alırdı, sonra senin Allahu Hamide der, daha sonra secdeye varmazdan evvel Rabben Awwalekel derdi, sonra secdeye süzülüp inerken Allahu Ekber der. Daha sonra secdeden başını kaldırırken tekbir alırdı. Sonra ikinci secdeyi ederken tekbir alırdı. Sonra secdeden başını kaldırırken tekbir alırdı. Sonra ikinci rekattaki ilk oturuştan ayağa kalktığı zaman tekbir alırdı. Namazı bitirinceye kadar her rekatta bunu yapardı. Sonra namazdan kalktığı zaman nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki İçimizde Resulullah'ın namazına en çok benzeyen namazı kıldıran benim. Şu muhakkak ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ayrılıncaya kadar onun namazı vallahi işte böyleydi derdi. Ravi Ebubekir İbni Abdurrahman ile Ebu Seleme İbni Abdurrahman şöyle dediler. Yine Ebu Hüreyre şöyle dedi. Resulullah başını rüküden kaldırırken seni Allah'u Hamide. Rabbena ve hamder isimlerini söyleyerek bir takım kimseler için dua eder ve Ya Allah, Velid ibn Velidi, Selme ibn-i Hişam'ı, Ayyaş ibn Ebi Rabia'yı ve kafirlerin elinde bunalıp zayıf görülen diğer müminleri kurtar. Ya Allah, muzarı daha şiddetli çiğne, içinde bulundukları bu yılları Yusuf Peygamber'in o şiddetli yıllarına benzer ederdi. Ebu Hureyre o sıralarda Mudar'ın doğu tarafta olanları Resulullah'a henüz muhalif idiler dedi. Bize Sufyan İbni Uyayne birçok kere Ez-Zuhri'den etti. O şöyle demiştir. Ben Enes İbni Malik'ten işittim. Şöyle diyordu. Resulullah bir defasında attan düştü. Sufyan minferesin yerine belki de anferesin demiştir de Sağ tarafı berelendi. Bizler hasta ziyareti yapmak üzere yanına gittik. Derken namaz vakti geldi. Peygamber bize oturduğu halde namaz kıldırdı. Biz de oturduk. Sufyan bir kere de biz de oturarak namaz kıldı şeklinde söyledi. Peygamber namazı bitirince imam ancak kendisine uyurmak için imam yapılmıştır. Binaenaleyh imam tekbir aldığında siz de tekbir alınız. Rukiye vardığında siz de rukiye varınız. Rukiye'den başını kaldırdığında siz de kaldırınız. Semihallahu lümen Hamideh dediği zaman Rabbena ve hamd deyiniz. Secde ettiğinizde ettiğinde siz de secde ediniz buyurdu. Sufyan İbni Uyeyne tilmizi Ali İbni Abdullah'a Mamel İbni Raşid de hadisi bunun gibi mi getirdi diye sordu. Ali İbni Abdullah evet dedim. Sufyan vallahi Mâmer Zuhri'den sağlam, sahip bir ezberleme ile ezberlemiştir. Zuhri de Mâmer'in söylediği gibi velekel hamdu demiştir dedi. Sufyan ben de Zuhri'den onu sağ yanında yanından belirlendi dediğini ezberledim. Biz İbni Şahab Zuhri'nin yanından çıktığımızda İbn-i Cüreyc, ben de zuhrinin yanında bulunduğum halde sağ bacağından berelendi dedi. 48. Secde etmenin fazileti babı. Bize Ebu Yemen tahtis edip şöyle dedi. Bize şuayb ez Zuhri'den haber verdi. O şöyle demiştir. Bana sahip İbn-i ile Ata İbni Yazid el leysi haber verdiler. Onlara da Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Bazı insanlar, Ya Rasulullah, Kıyamet gününde biz Rabbimizi görecek miyiz diye sordular. Rasulullah, Ayın on dördüncü gecesi görmeye mani olucu hiçbir bulut yokken kamerde şek ve ihtilaf eder misiniz dedi. Tabirler Hayır ya Rasulullah dediler. Rasulullah tekrar, Ya görmeye mani olucu hiçbir bulut yokken güneşi görmekte şek ve ihtilaf eder misiniz dedi. Yine hayır ya Resulallah dediklerinde Resulallah şöyle buyurdu. İşte onu siz böyle göreceksiniz. Kıyamet gününde insanlar bir araya toplanacak da Allah her kim her neye tapıyor idiyse onun ardına düşsün buyuracak. Yahut Allah'ın emirleriyle bu sözü diyen diyecek. Artık Kimi güneşin, kimi kamerin, kimi tağutların ardına düşecek. Yalnız bu ümmet işlerinde münafıkları da olduğu halde yerinde durup kalacak. Allah onlara tanıdıklarından başka bir surette gelecek de ben sizin Rabbinizin buyuracak. Onlar Rablerini o tecelli ile tanıyamayacakları için senden Allah'a sığınırız. Rabbimiz bize gelinceye kadar bizim yerimiz burasıdır. Rabbimiz bize geldiğinde biz onu tanırız diyecekler. Allah onlara bu defa tanıdıkları surette gelecek de ben Rabbinizin buyuracak. Onlar da sen bizim misin diyecekler. Allah da onları davet buyuracak. Cehennemin ortasına sırat yani köprü kurulur. Ümmetini onun üstünden en evvel geçirecek ben olacağım. O gün Resullerden başka hiçbir kimse korku ve dehşet olayısıyla kelam edemez. Resullerin de o günkü kelamı Allahümme sellim sellim. Ya Allah selamet ver, selamet ver olacaktır. Cehennemde sağdan dikenlerine benzer çengeller vardır. Sağdan dikenlerini gördünüz mü? Sahabiler evet dediler. Resullullah şöyle devam etti. İşte bu çengeller sağdan dikenlerine benzer. Ancak şu var ki, ne kadar büyük olduklarını ancak Allah bilir. İşte bunlar insanları kötü amellerinden dolayı kapıp alırlar. Kimi kötü ameli dolayısıyla helak olur, kimi de hardal gibi ezim ezim ezildikten sonra kurtulur. Nihayet Allah ateş ehlinden kimlere rahmet buyurmayı dilemiş ise oradan çıkacak dünyadayken. Allah'a ibadet etmiş olanlar olanları çıkarmalarını melekleri emredecek. Onlar da oradan çıkarılacaktır. Melekler onlara sucut izlerinden yani secde uzuvlarındaki izlerden tanıyacaktır. Ve işte onlar öylece çıkacaklardır. Allah secde izini yemeyi ateşe haram kılmıştır. Binaaleyh Adem oğlunun bütününü Ateş yerde yalnız sucut izini giyemez. Bunlar ateşten kavrulup kapkara olarak çıkacaklardır. Üzerlerine hayat suyu dökülecek de sen uğradığında biten reyhan tohumları nasıl çabucak biterse yeniden öylece biteceklerdir. Sonra Allah kulları arasında hüküm ve kazaya kazayı sona erdirir. Ancak cennet ile cehennem arasında Yüzü ateşe dönük bir kimse kalır ki O cennete girecek Ateş ehlinin sonuncusu olacaktır O kimse Ya Rab yüzümü şu ateşten döndür Kokusu beni zehirleyip duruyor Yalazı beni yakıp duruyor Diyecek Allah ona Bu senin dediğin Yapılacak olursa Acaba başka şey isteyecek misin Buyuracak o ise İzzetine yemin olsun ki hayır diyecek Ve Allah'a İlahi meşeti, meşetin ilgili bulunduğu ahd ve misakı verecek. Ondan sonra Allah onun yüzünü cehennem cihetinden cennet tarafına çevirecek. Yüzünü cennete döndürünce cennetin güzelliğini görecek. Allah'ın delediği kadar bir müstes sükut ettikten sonra Ya Rab beni cennetin kapısına yanaştır diyecek. Allah ona evvelce istediğin başka bir şey istemeyeceğine ahd ve misak vermiş değil miydim diyecek. O da Ya mahlukatının en bedbahtı ben olmayayım diyecek. Bunun üzerine yine Allah, bunu sana verirsem başka şey isteyecek misin diyecek. O da izzetine yemin olsun ki hayır, bundan başka bir şey isteyecek değilim cevabını verecek. Ve Rabbine dilediği ahd ve misakı verdikten sonra, Rabbi onu cennetin kapısına yanaştıracak. O kimse cennetin kapısına varıp da oradaki revnak ve lefak, letafeti ve içindeki nadrat ve sevinci görünce yine Allah'a Allah'ın dilediği kadar bir müddet suküt edecek. Sonra Ya Rab beni içeriye sok diyecek. Allah Teala da Allah layıkını versin, behey oğlu, sen ne sözünde durmaz kimsesin, sen verdiğimden başka bir şey istemeyeceğine ahd ve misak vermiş değil miydin buyulacak? o da, Ya Rab, benim mahlukatın en baht, ben baht, bahtı kılma diyecek, nihayet aziz ve celil olan Allah ona gülecek ve, cennette girmesine izin verecek, oraya alırken de ona, temenniyet buyuracak. O da uzun temennilerde bulunacak. Nihayet, dilekleri kesilince, aziz ve celil olan Allah, şunu da şunu da şunu da bunu da iste buyuracak ki, istenilecek şeyleri aziz ve celil olan, Rabbi aklına getirecek. Nihayet, bu türlü dileklerin hepsi de kesilince, Allah Teala, bunların hepsi ve bir o kadar dahası var, senindir buyuracak. Hadisi Ebu Hureyri'den rivayet eden, biri olan Ata İbni Yazid el-Leysi der ki, Ebu Hureyre bunu rivayet ederken Ebu Said hudride de oturuyor ve Ebu Hureyre'nin dediklerinden hiçbir şeyi değiştirmeyi lüzumu görmüyordu. Ta bunların hepsi ve bir o kadar dahası hepsi senin sözüne gelince Ebu Said el-Hudri, Ebu Hureyre'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Allah bunlar ve daha on misli senindir bu senindir buyuracaktır demişti. Dedi Ebu Hureyre Resulullah'tan yalnız leke zalike ve ma'uhu misluhu bunların hepsi ve bir o kadarı daha senindir buyurduğunu belledim dedi. Ebu Said ise bunların hepsi ve on misli senindir buyurduğunu ben işittim dedi. 49. Bab Erkek musalli secde halinde pazularını açar ve karnını uyluklarından uzaklaştırır. Bana Bekir İbni Mudar, Cafer'den, o da İbni Humuz'dan, Hurmuz'dan, o da Buhayne'nin oğlu Abdullah İbni Malik'ten tahdis etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı zaman secde esnasında koltuklarının aklı görünecek derecede pazularının arasını açar. Bedenini yerden uzak tutardı. Leis de bana Cafer İbni Rabia bunun benzeri olan bir hadisi tahsis etti demiştir. 50. Bab Musalli namazda ayak parmaklarının uçlarını kıbleye yöneltir. Bunu Ebu Hümeyt Es Saidi peygamberden söylemiştir. 51. Bab Musalli sucudu tam yapmadığı zaman bize Mehdi visaldem, o da Ebu Vail'den, o da Huzeyfe'den tahdis etti. Huzeyfe radiyallahu anh bir defasında rükûnü ve sucudunu tam yapmayan bir kimse görmüş. O kimse namazını bitirince Huzeyfe ona sen namaz kılmış olmadın demiştir. Ravi Ebu Vail dedi ki Ebu Huzeyfe'nin şunu da söylediğini sanıyorum sen bu hal üzere ölecek olursan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti üzere olmayarak ölmüş olacaksın. 52. 7 kemik üzerine secde etmek babı. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7 uzuv üzerine secde etmekte saçları ve elbisesi toplamamakla emir olundu. O yedi uzuv alın İki el, iki diz, iki ayaktır. Bize Şube Amr'dan, o da Taus'tan, o da İbn Abbas radıyallahu anh'tan tahsis etti. Bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bizler yedi kemik üzerine secde etmekle, elbise ve saçı, dürümu bozulmasın yahut tozlanmasın diye toplamamakla emir olunduk buyurdu. Bize İsrail, Ebu İshak'tan, o da Abdullah İbni Yazid el Hatmiden o tahsis etti. O şöyle demiştir. Bize yalancı olmayarak Bera İbni Aziz radıyallahu anh tahsis edip şöyle dedi. Bizler peygamberin ardında namaz kılardık. Peygamber seni Allah'a hamide dediğinde peygamber alnını yere koymadıkça hiçbirimiz secdeye varmak için belini bükmezdi. 53. Burun üzerinde, üzerine de secde etmek babı. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ben biri alın, alını gösterirken eliyle burununu da işaret etti. İki el, iki diz, iki ayak uçları olmak üzere yedi kemik, yani yedi organ üzerine secde etmekle emrolundum. Namaz kılarken elbiseyi ve saçları cürümü bozulmasın diye ya da tozlanmasın diye toplamaktan da yolundum. 54. Çamur içindeyken de bunun üzerine secde etmek babı. Bize Musa tahsis edip şöyle dedi. Bize Hemmam İbni Yahya, Yahya İbni Ebi Kesir'den o da Ebu Seleme'den tahsis etti. O şöyle demiştir. Ben Ebu Said Hudri'ye gittim de bizimle hurmalığa doğru çıkmaz mısın? Orada konuşalım dedim. Çıktı. Ravi dedi ki ben ona Kadir Gecesi hakkında peygamberden işittiğini bana tahsis et dedim. O şöyle dedi. Rasulullah Ramazan'ın ilk 10 gününde itikaf etti. Biz de onunla beraber itikaf ettik. Sonra ona Cibril geldi de aradığın şey önündedir dedi. Resulullah ortadaki on gün içinde itikaf etti. Bizler de onunla beraber itikaf ettik. Yine ona cibril geldi de ve aradığın şey önündedir dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın 20. gününün sabahında ayağa kalktı. Bir hutbe irad ederek şöyle buyurdu. Peygamberle beraber kim itikaf ediyorsa itikaf yerine dönsün. Çünkü bana Kadir gecesi gösterildi fakat unutturuldum. Kadir gecesi son 10 gün içindeki tek sayılı gecelerdir. Tek sayılı gecelerdedir. Ben rüyada kendimi çamur ve su içinde secde eder halde gördüm. Ravi dedi ki mescidin tavanı hurma ağacından idi. Biz gökteki bir şeyi görmüyorduk. Akabinde bir bulut parçası geldi. Yağmura mazhar kalındık. Peygamber bize namaz kıldırdı. Ben Resulullah'ın alnı üzerinde ve burnunda çamur izini gördüm. Bu çamur izi sizi Peygamber'in görüldüğü rüyanın tasdiki yani tevilidir. 55. Elbisenin düğmelenmesi ve bağlanması babı. Ve namazdayken avret yerinin açılacağından korktuğu zaman Elbisesini kendine doğru Toplayan kimse babı Sehd İbni Sa'd radıyallahu anh şöyle demiştir İnsanlar peygamber Sallallahu aleyhi ve sellemle Beraber namaz kılarlardı Öyle halde ki bazıları Bellerindeki futaları dar ve küçük Oldukları için Boyunlarına bağlamışlardı Bundan dolayı cemaate gelen Kadınlara erkekler Tamamıyla doğrulup oturmadıkça Başlarınızı secdeden kaldırmayınız Denilirdi. 56. Bab Namaz kılan kimse saçlarını avuçlayıp toplamaz i̇bn Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yedi kemik üzerine secde etmekle namaz kılarken elbisesini ve saçlarını toplamakla emrolundu 57. Bab Namaz kılan kimse namaz içinde elbisesini toplamaz bize Ebu Avane Amr'dan o da Tavsın o da İbn Abbas'tan tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz yedi şey üzerine secde etmekle ben yedi şey üzerine secde etmekle emrolundum. Ben namazda saçları ve elbiseyi toplamam buyurdu. 58. Secde halinde tesbih ve dua etmek babı. Ayşe radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükûnde ve sücudunda Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdike Allah'ım mağfirli Ey bizim Rabbimiz olan Allah seni her hal ve kuvvetimle değil hamd ve layık olan tevfik ve hidayetinle sana mahsus olan hamd ile tesbih ederim. Ya Allah bana mağfiret et çokça yapardı. Ayşe Ayşe peygamber bunu demekle Kur'an'ın emrine imtisal ediyordu dedi. 59 Namazda iki secde arasında biraz beklemek babı. Malik İbn Khuveylis radıyallahu anh arkadaşlarına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namazını size göstereyim mi dedi. Bunu söylerken henüz namaz vakti değildi. Malik ayakta durdu. Sonra Rukiye varıp tekbir aldı. Sonra başını kaldırdı. Azıcık durduktan sonra secdeye vardı. Sonra başını kaldırıp azıcık durdu. Ve Şeyhimiz Amr ibni Seleme'nin namazı gibi kıldırdı. Ravi i sahti Sahtiyani dedi ki, Amr ibni Seleme başkalarının yapa geldiklerini görmediğimiz bir şeyi yapıyordu. Yani üçüncü ve dördüncü rekatlar arasında oturuyordu. Ebu Kılabe rivayetine devam ederek Malik'in şöyle dediğine haber verdi. Biz peygamberin yanına geldik ve bir müddet ikamet ettik bizi. Ehlinizin yanına dönseniz fulan namazı fulan vakitte fulan namazı fulan vakitte kılınız. Namaz vakti geldiğinde biriniz ezan okusun en yaşlınız ise İmam olsun buyurdu. Elbera şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükuyu iki secde arasındaki oturması birbirine takriben müsavi idi. Enes Radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize nasıl namaz kıldırır idiyse onu gördüğüm şekilde size namaz kıldırmaktan vazgeçmeyeceğim dedi. Sabit İbni Eslem Elbunani Namazın tarifi olmak üzere şöyle dedi. Enes sizi yaparken görmediğim bir şey yapardı. Başını rükudan kaldırdığı vakit gören secde etmeyi unuttu diyecek kadar ayakta dururdu. İki secde arasında da yine gören unuttu diyecek kadar otururdu. 60. bab. Namaz kılan kimse secde esnasında kollarını yere yayıp döşemez. Ve Ebu Hümeyt peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secde etti de ellerini yere yaymaksızın birbirine yanaştırmaksızın koydu dedi. Bize şube tahdis etti ve şöyle dedi. Ben deden işittim. Ona Enes itni Malik'ten o da Enes İbni Malik'ten peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secdede itidal üzere bulunuz Hiç biriniz kollarını secde esnasında köpeğin kolunu yayması gibi yaymasın buyurdu. 61. Namazının tek vekatlarında olduğu zamanlarda bir müddet dümdüz oturup sonra ayağa kalkan kimse babı. Bize Malik İbn-i Huveris El-Leysi radiyallahu anh haber verdi ki kendisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle namaz kılarken görmüştür. Peygamber Namazının tek rekatlarında olduğu zamanlarda bir müddet tüm düz oturmadıkça sonraki rekat için ayağa kalkmazdı. 62. Bab Namaz kılan kimse rekattan kalktığı zaman yere nasıl dayanır? Ebu Klab şöyle demiştir. Malik İbn Huvayris radıyallahu anh bize geldi de bizim şu Basra'daki mescidimizde bize namaz kıldırdı. Gelince Namaz kılmak istemediğim halde sizlere namaz kıldıracağım. Lakin sizlere peygamberi nasıl namaz kılar gördüğümü göstermek istiyorum dedi. Eyüp dedi ki ben Ebu Kılabe'ye Malik'in namazı nasıl oldu? Yani nasıl kıldırdı diye sordum. Bizim şu şeyhimiz yani Amr İbni Selemen'in namazı gibi dedi. Ki o şey birinci rekatta sucuttan başını kaldırdıktan sonra ayağa kalkmadan evvel otururdu. Eyüp, bu şey iktidardan başka olarak her intikalde tekbirini tamamlar. İkinci secdeden başını kaldırdığında biraz oturur ve yere dayandıktan sonra ayağa kalkardı dedi. 63. Bağat Namaz kılan kimse iki secdeden üçüncüye kalkarken tekbir alır. Abdullah İbni Zubayir de kalkışında tekbir alırdı. Bize Furlah İbni Süleyman Said ibn Haris'ten tahdis etti. O şöyle demiştir: Ebu Said Hudri Radiyallahu Anh bize namaz kıldırdı da bu namazın secdeden başını kaldırırken ikinci secdeye varırken bu secdeden başını kaldırırken ikinci rekattan ayağa kalkarken tekbirleri açıktan aldı ve peygamberi namazı böyle kılar gördüm dedi. Bize Gaylan İbni Cerir tariften tahdis etti. O şöyle demiştir. Ben İmran İbni Hüseyin radiyallahu anh'la birlikte Cemel vakasından sonra Ali İbni Ebi Talib'in arkasında bir namaz kıldım. Emirül Müminin Ali secdeye varırken secdeden kalkarken ikinci rekattan rüyama kalkarken hep Allahu Ekber diye tekbir aldı. Eli namazdan selam verip çıktığı zaman Ali namazdan selam verip çıktığı zaman İmran benim elimden tuttu da yemin olsun bu zat bize Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kıldırdığı namazı kıldırdı. Yahut şöyle vallahi bu zat Muhammed'in namaz kıldırışını hatırlattı dedi. 64 Teşehhüdde oturma sünneti babır Ve Ümut Derda namazında erkek oturuşu heyetinde otururdu. Kendisi de bir fakihe idi. Abdullah İbni Ömer'in oğlu şöyle haber vermiştir. Kendisi Abdullah İbni Ömer'in namazında teşehhüd olduğunu, bağdaş kurduğunu Görmüş. Abdullah dedi ki ben de babam Abdullah İbni Ömer gibi bağdaş kurdum ben o günlerde yaşça küçüktüm babam Abdullah İbni Ömer beni bu oturuşumdan nehyetti ve namazdaki sünnet ancak sağ ayağını dikmen sol ayağını da bükmendir dedi oğlu ona sen bunu yapıp duruyorsun deyince İbni Ömer evet yapıyorum çünkü ayaklarım beni taşımıyor cevabını vermiştir Bize Yahya İbni Bukeyr tahtis edip şöyle dedi. Bize elleyis leis o da Amr İbni Halha'dan, Amr İbni Halhala'nın oğlu Muhammed'den. O da Amr İbni Atan'ın oğlu Muhammed'den tahsis etti. Ve yine bize Leis <gülüyor> İbni Sa'd, Yezid İbni Habib'den, o da Yezid İbni Muhammed'den, onlar da Muhammed İbni Amr ibni Halhala'dan, o da Muhammed İbni Amr İbni Ata'dan tahsis etti. Muhammed İbni Ata şöyle demiştir, peygamberin sahabelerinden bir takım zevat ile beraber oturuyorken, peygamberin namazını konuştuk. Ebu Hümeyd Es Saidi şöyle dedi, Resulullah'ın namazını en iyi belleyenimiz ben idim. Ben, onu görürdüm ki iftidah teklifini aldığında ellerini omuzları hizasına getirir sonra Kur'an'dan bir miktar okurdur. Rukiye vardığında elleriyle dizlerini tutar sonra belini kamburlaşmadan büker. Başını kaldırdığında kemiklerinden her biri yerli yerine gelinceye kadar doğrulur. Secde ettiğinde de kollarını yere yaymaksızın ve birbirine yanaştırmaksızın koyup ayaklarının parmaklarını kıbleye karşı getirir. İki rekat, ilk iki rekat, rekat başında teşehrit için oturduğunda sol ayağının üzerine oturup sağ ayağını diker. Son rekatta oturduğunda ise sol ayağını ileriye alıp diğerini dikip makedesi üstüne otururdu. Elleis İbni Sa'd da Yezid İbni Habib'den o da Yezid Yezid ise Muhammed İbni Halhala'dan, o da İbni Halhala ise İbni Ata'dan işitmiştir. Ebu Salih el-Leysin İbni Sa'dan Kullu Fakarin şeklinde söyledi ve Abdullah İbni Mübarek Yahya İbni Eyyub'den o da şöyle demiştir. Bana Yezid İbni Ebi Habib tahdis etti. Ona Muhammed İbni Amr Kullu Fakarin her sırt kemiği şeklinde tahsis etmiştir. 65 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinci rekattan üçüncü rekata kalktığı ve geriye dönmediği için birinci teşehhüdü vacip görmeyen kimse babı. Ezzuhri şöyle demiştir ana Talib oğullarının azatlısı olan Abdurrahman İbni Hürmüz tahsis etti. Ve Zuhri bir kere de Rabia İbni'l Haris İbni Abdülmuttalip'in azatlısı diye söyledi. Ki bu iki nispet arasında münafat yoktur. Ertişen'e evet, de Abdülmünaf oğullarının haliflerin, haliflerinden olan Abdullah İbni Buhayne ki peygamberin sahabelerinden idi şunu nakletti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir defa onlara öyle namazı kıldırmış. Bu namazda ilk iki rekattan sonra teşebbüte oturmadan secdede üçüncü rekata kalkmış. İnsanlar da ona uyarak birlikte ayağa kalkmışlar. Namazı bitirip de halk selam vermesini bekledikten sonra oturduğu yerde tekbir alıp selam vermeden yapılma. Yanılmaktan dolayı iki kere secde etmiş ve sonra selam vermiştir. 66 3 ve dört rekatli namazlarda birinci oturuşta teşehit okumak bağlı. Abdullah İbn Malik'in İbni Buhayna radiyallahu anh şöyle demiştir. Bir kere Resulullah bize öyle namazı kıldırdı. Üzerinde oturmak vazifesi varken ayağa kalkıverdi. Nihayet namazın sonunda Bulunduğu zaman oturduğu yerden iki secde yaptı. 67. Sonuncu oturuşta teşebbüt okumak vardı. Abdullah i̇bn Mesud radıyallahu anh, şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasından namaz kıldığımız vakitlerde Esselamu ala Cibril'e ve Mika'iyle ve es Esselamu ala Fulan'ın ve Fulan'ın Cibril ve selam olsun Fulan ve Fulan meleklerine de selam olsun derdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü de şöyle buyurdu. Selam Allah'ın kendisidir. Herhanginiz namaz kıldığında Et ve selavatü ve tayyibat Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berakatuh Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Tahiyyatlar Allah'a dönücüdür ve ona mahsustur. Selavat Allah içindir. Tayyibat da ona mahsustur ey peygamber. Selam Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Bize ve Allah'ın salih kullarına selam olsun desin. Zira İbadullah-ı Salihin dediğinizde şöyle gökte ve yerde olan her salih kula razi olmuş olur. Bundan sonra Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu Şehadet ederim ki Allah'tan başka hak mabut yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir deyiniz buyurdu. 68. Teşebbühten sonra selamdan önce dua etmek babı. Bize Ur ve İbn-i peygamberin zevcesi Ayşe'den haber verdi. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazın içinde yani sonunda Allahümme inni euzu bike min azabil kabri ve euzu bike min ben auzu bi mahya vel mamat. ve inni auzu bike minel mesni Ya Allah ben kabir azabından sana sığınırım. Deccal mesih fitnesinden sana sığınırım. Hayatım ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Ya Allah ben günah işlemekten ve boşlu olmaktan sana sığınırım diye dua ederdi. Bir sözü kendisi ve boştan Allah'a sığınmayı neden çok söylüyorsun? Bunun üzerine peygamber insan boşlandığı vakit söz söyler de yalan uydurur, söz verir de sözünde duramaz buyurdu. Yine Ez Zuhri'den şöyle demiştir. Bana ur ve haber verdi. Ayşe ben Resulullah'tan namazın içinde detkal fitnesinden Allah'a sığınmakta olduğunu işittim demiştir. Muhammed İbni Yusuf şöyle dedi. Ben Halef İbni Amir'den işittim. O da şeddesiz El-Messih ile şeddelenmiş el -mesih isimleri hakkında bu ikisi arasında hiçbir fark yoktur. Bunların birisi İsa Aleyhisselam, diğeri de Reccaldir diyor. Bize el Yezid İbn Abi Ebi Habib'den, o da Ebul Hayr'dan, o da Abdullah İbni Amir'dan, o da Ebubekir Bekir Es-Sıttık'tan tahdis etti. Ebubekir Bekir Resulullah'a bana bir dua öğret de namazımın içinde yani onun sonunda onunla dua edeyim demiş. Rasulullah da ve inni zalentu nefsiz zulmen kesiren ve la yağfiriz ve illa ente fafirli mağfireten min indike verhamni inneke entel rahim Ya Allah şüphesiz ben kendime çok zulüm ettim. Günahları mağfiret edecek de sensin. Ancak öyle ise kendi rahimiyet katından gelen bir mağfuret ile bana mağfuret ve bana rahmet eyle. Şüphesiz ki gafur ve rahim ancak sensin de buyurdu. 69 Teşebbühten sonra selamdan önce vazip olmadan tercih olunacak dua babı. Bana Şakik Abdullah İbni Mesud'dan tahsis etti. O şöyle demiştir. Bizler peygamberin beraberinde namaz için bulunduğumuz sırada Esselamu Alellahi min ibadihi Esselamu ala fulanın ve fulanın Allah'ın kullarından selam olsun falan ve fulan meleklere de selam olsun derdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize Allah'a selam olsun demeyin. Çünkü selam Allah'ın kendisidir. Lakin şöyle deyiniz. Et tahiyyatü ve selavatu ve tayyibatü Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullah ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Zira sizler bu ibadillahi salihin'i söylediğimiz zaman gökte olan her kula ya da gök ile yer arasında her salih kula razi olmuş olur. Sonra da Eşhedü en ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü deyiniz. Sonra Musalli en çok beğendiği duayı seçer de onunla niyazda bulunur buyurdu. 70 Namazı kılıp tamamlayıncaya kadar alnını ve burnunu eliyle silmeyen kimse babı. bu Abdullah el-Buhari ben el-Umeydi'yi gördüm ki o Musalli'nin namaz içindeyken alnını elle mesledip silmeyeceğine bu gelecek hadisle ihtiyaç ediyordu dedi. Ah, bize Hişam Yahya'dan, o da Ebu Silemeden tahtis etti. O şöyle demiştir. Ben Kadir gecesini Ebu Said'e sordum. O şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i su ve çamur içinde secde eder halde gördüm. Hatta namazdan çıktığımızda Resulullah'ın alnında çamur izini gördüm. 71. Namazın sonunda selam vermek babı. Bize Ez-Zuhri Hint Bint-i Haris'ten tahdis etti. Ulmü Seleme radıyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan selam verdiğinde selamını tamamladığı zaman kadınlar hemen kalkar. Resulullah da ayağa kalkmadan evvel azıcık dururdu. İbn-i şöyle demiştir. Öyle sanıyorum ki Allah en iyi bilendir. Resulullah'ın bu bekleyip eğlenmesi kadınlar cemaatın namazdan çıkmış olmaları kendilerine Yetişmezden evvel havuşmuş bulunsunlar içindir. 72. Bap, imamla namaz kılan kimse, imam selam verirken selam verir. Ve İbni Umer, imam selam verdiği vakit arkasından onların da hemen selam vermelerini müstahak gördü. İbn Rabbil an, peygamberle birlikte namaz kıldık. O selam verdiği vakit biz de selam verdik demiştir. 73. İmamın selamına karşılık olmak üzere üçüncü bir selamı tekrar etmeyen ve namazı iki, se iki selam ile iktifa eden kimse babı. Bize Mamert Ez Zuhri'den haber verdi. O şöyle demiştir. Bana Mahmut i̇bn Rabi haber verdi. Resulullah'ı hatırladığı, hatırladığını evlerinde bulunan bir kovadan ağzına su alıp püskürttüğünü hatırladığını söyledi. Bu Mahmud şöyle dedi. Ben İtban İbni Malik en en ensariden sonra Salimoğullarının birinden işittim. İtban şöyle dedi. Ben kendi kavmim olan Salimoğullarına namaz kıldırır dedim. Peygamber'e geldim de gözlerimi inkar eder oldum. Seller benimle kavminin neçidi arasına engel oluyor. Gönlüm arzu etti ki sen bize gelsen de bizim benim evimde bir yerde namaz kıldırsan ben de o yeri bir meşgit edinsem dedim. Resulullah inşallah bunu yaparım dedi. Ertesi sabah Resulullah beraberinde Ebu Bekir olan gündüz şiddetlendikten sonra bana geldi. Peygamber içeriye girmeye izin istedi. Ben izin verdim. Eve girdiğinde oturmadı. Hemen evinizin neresinde namaz kıldırmamı istiyorsun dedi. Akabimde İtban peygambere Namaz kıldırmasını arzu ettiği münasip bir yeri gösterip işaret etti. Orada peygamber namaza durdu. Biz de arkasında saf olduk. Selam verdiği vakit biz de selam verdik. 74. Namazdan sonra zikir etmek babı. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. İnsanlar faz namazdan çıkınca yüksek sesle zikir etmek. Ta peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında var idi. Yine aynı sinetle İbn Abbas ben bu sesi işitir işitmez bununla yani zikir sesinin yükselmesiyle insanların namazdan çıktıklarını bilirdim demiştir. Bize Ali İbn Abdullah haber verip şöyle dedi. Bize Süfyan İbn Uyayine tahtis edip şöyle dedi. Bize Amr İbn Idmer tahtis edip şöyle dedi. Bize Ebu Ma'bet İbn Abbas'tan haber verdi. İbn Abbas radıyallahu anh. Ben, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in namaza bitirdiğini tek birden anlardım demiştir. Ali İbnü'l-Medeni dedi ki: "Bize Sufyan Amr'dan tahsis etti. Amr İbni Cem'el Ebu Mabed İbni Abbas'ın azadlı kölelerinde en doğru sö sözlüsüdür." demiştir. Ali İbnü'l-Medeni Ebu Mabed'in ismi nafizdir dedi. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Fakirler peygambere geldiler de serbest sahipleri en yüksek dereceleri ve devamlı nimeti alıp gittiler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Onların artık malları var da onunla hac ediyorlar, umre yapıyorlar, cihat ediyorlar, sadaka veriyorlar dediler. Peygamber şöyle buyurdu. Size bir şey haber vereyim mi ki siz... Onu yaptığınız takdirde hem bu hususlarda sizi geçmiş olanlara yetişirsiniz. Hem de sizden sonra kalanlardan hiçbir kimse size yetişemezsin. Ve içinde bulunduğunuz cemaat içinde en hayırlı ümmet siz olasınız. Meğer ki onların içinde size tavsiye ettiğim amelin benzerini yapan biri bulunsun. Her farz namazdan sonra 33 kere tesbih eder, tamhid eder, tekbir alırsınız. Rabi dedi ki Aramızda itiraf ettik. Bazımız 33 kere tesbih, 33 kere tamhit, 34 kere tekbir alırız dediler. Bunun üzerine sormak için yanına döndüm. O, Subhanallah ve Elhamdülillahi ve Allahu Ekber tabirlerinden her biri 33'er oluncaya kadar söylesin dedi. Bize Sufyan es Servi Abdülmelik İbni Umey'den, o da Nugre İbni Şube'den, katibi Verrat'tan tahtis etti. Verrat şöyle dedi. Nugre ibni Şube muaviye yazdığı bir mektubunda bana şöyle imla etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her namaz, farz namazdan sonra La ilahe illallahü vahdehu la şerikele lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir Allahümme la mani allime atayte Velâ mu'tiye limâ merâte velâ yanfa'uz-zedd minkel-cedd. Yani Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Ham ona mahsustur. Her şeye kudreti yeten de odur. Ya Allah, senin verdiğine mani olabilecek hiç hiç yok. Vermediğine verebilecek de hiç yok. Zenginlik sahibinin zenginliği ve bahtı senin lutfun ve ihsanın yerine geçip de kendisine fayda vermez der idi. Ve Şube Abdülmelik'ten de bu hadisi rivayet etti ve yine Şube El Hakem'den o da el Kasım ibni Muhaymiradan o da verrat'tan olmak üzere hadisi rivayet etti. El Hasan el Basri bu el ceddu zenginliktir dedi. 75. Bab İlam, İmam selam verdiği zaman insanlara yönelir. Bize Ebu Raca Semura İbni Cündep, Cündep radıyallahu anh'dan tatsız etti. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı zaman selam verdikten sonra yüzünü bize doğru döndürdü demiştir. Zehd İbni Halid el-Cuhayni radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de geceleyin yağmurdan sonra bize sabah namazı kıldırdı. Namazdan çıkınca yüzünü cemaate döndürdü de aziz ve celil olan Rabbiniz ne buyurduğunu bilir misiniz dedi. Sahabiler Allah ve Resulü en iyi bilendir dediler. Resulullah dedi ki Allah kullarımdan kimi bana mümin kimi kafir olarak sabaha erişti. Her kim Allah'ın fadrı ve rahmeti ile üzerimize yağmur yağdı dedi ise işte o bana iman etmiş. Yıldıza iman etmemiştir. Her kim de fulan fulan yıldızın nevi yani batıp doğmasıyla üzerimize yağmur yağdı dediyse işte o bana iman etmemiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gecenin bir kısmına kadar geriye bıraktı. Nihayet namazı kıldırdığı zaman yüzünü bizlere döndürdü de insanlar namazı kılmış ve uyumuşlardır. Sizler ise namazı beklediğimiz müddetçe bir nevi namaz içinde olmakla devam etmişsinizdir. Buyurdu. 76 Selamdan sonra imanın kendi namaz yerine biraz eylemli selamdan sonra imamın kendi namaz yerinde biraz eğlenmesi babı. Ve bize Adem şöyle dedi. Bize Şube İbni Haccac Eyüp Sahtiyanı'dan o da Naf'den tahsis etti. O şöyle demiştir. İbni Ömer Fars kıldığı yerde sünnetleri de kılardı. Ve onu izleyerek Kasım İbni Muhammed de bunu yaptı. Ebu Hureyre'den onu peygambere ref ettiğini zikrolunan imam farz kıldığı da nafile kılmaz sözü ise sahih değildir. Bize Ebu Bayr tahdis etti. Ve şöyle dedi. Bize İbrahim İbn-i tahdis edip şöyle dedi. Bize Ez Zuhri, Haris'in kızı Hint'ten, o da Ümmü Seleme'den tahdis etti. Ümmü Seleme radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazdan selam verdiği zaman yerinde azıcık beklerdi demiştir. İbn Şihab öyle zannediyorum ki peygamberin bu beklemesi Allah en iyi bilendir. Namaz kılıp da gitmekte olan kadınların çıkmaları, savaşmaları içindir demiştir. İbn Ebi Meryem de şöyle demiştir. Bize Nafi İbn Yezid haber verip şöyle dedi. Bana Cafer i̇bn Rabia haber verdi. Ona İbn-i yazıp şöyle dedi. Bana Firas oğullarına mensup bulunan Haris kızı Hind peygamberin zevcesi Ümmü Seleme'den tahtis etti. Bu Hind Ümmü Seleme'nin arkadaşlarından idi. Ümmü Seleme Resulullah selam verirdi de mihraptan ayrılmazdan evvel kadınlar mescitten çıkarlar ve evlerine giderlerdi demiştir ve İbn-i Wahid dedi ki Yunus'tan o da İbn-i Şab'dan, o bana Hint el Firasiye'den haber verdi demiştir. Ve Osman i̇bn Ömer dedi ki bize Yunus Zuhri'den haber verdi. O da bana Hint el Firasiye'den tahsis etti demiştir. Ve El şöyle dedi. Bana El Zuhri haber verdi. Ona da Hint bin i Haris el tu haber verdi. Bu kadın Mabed İbn-i nikahı altındaydı. Bu mabed Zuhre oğullarından yeminli dostu idi. Hint de peygamberin zevcelerinin yanına girer çıkardı. Ve Şuayb Zuhri'den şöyle dedi. O bana Hint el-Kuraşi'den tahsis etmiştir. Demiştir. i̇bn bu At Ebi Atik de şöyle dedi. Ez Zuhri'den Yahya İbn-i onu İbn-i o da Kureyşten bir kadından o kadında da peygamberden tatbise etmiştir. 77. İnsanlara namaz kıldırıp da bir ihtiyacı hatırlayan ve insanların omuzları üzerinden geçerek giden kimse babı. Ukba İbnü'l Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Medine peygamberin arkasında Medine'de peygamberin arkasında ikindi namazı kıldım. Peygamber selam verdi sonra kalktı. Acele acele cuma gününün omuzları üstünden aşarak kadınlarına masus hücrelerden birine gitti. İnsanlar peygamberin bu suratlı gidişinden ürktü ve biraz sonra cemaatin yanına çıktı ve onların kendilerini, kendisinin suratlı gidişinden <gülüyor> hayret ettiklerini görünce namazdayken bizde biraz altın olduğunu hatırladım. Onun beni alıkoymasını. koymasını İstemedim de taksim edilmesini ve dağıtılmasını emrettim buyurdu. 78. Namazdan çıkınca sağa sola bükülüp sağdan ve soldan işine gitmek babı. Enes İbni Malik namazdan çıkınca kah sağa kah sola döner gider ve sırf sağa dönmeyi araştıran yahut da sağa bükülmeyi kast ayıplardı. Abdullah i̇bn Mesud anh şöyle dedi. Herhangi biriniz namazdan çıkarsa muhakkak sağ tarafına dönmek üzere vaciptir zannederek şeytana namazından bir hisse ayırmasın. Yemin olsun ben peygamberin sol tarafa döndüğünü de çok kereler görmüşümdür. 79. Çiğ sarımsak, soğan, pırasa, yemek hakkında gelen hadisler babı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, her kim açlıktan yahut sevip rağbet etmek ya da katık edinmek gibi başka bir sebepten dolayı sarımsak yersin, sakın bizim mescidimize yaklaşmasın. İbn-i radıyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Haybel gazvesinde her kim şu yeşillikten yani sarımsaktan yediyse mescidimize yaklaşmasın buyurdu. Bize İbni Cüleyç haber verip şöyle dedi. Bana ata haber verip şöyle dedi. Ben Cabir İbni Abdullah'tan işittim şöyle dedi. Peygamber, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek her kim bu yeşillikten yerse meçidimize namaza gelmesin buyurdu. Ravi Ata İbn Ebi Rabah dedi ki Cabir'e yahut da Abdülmenik İbni Cüleyç dedi ki ataya acaba hangi sarımsağı kastediyor dedi. Zaman anlama göre sarımsağın ancak çiğini kastediyorduk dedi. Ve Mabet İbni Yezid İbn Cüleş'ten olmak üzere şöyle dedi. Ancak kokusunu murat etti. Cevabını verdi demiştir. Bize Said İbni Ufeir tahsis edip şöyle dedi. Bize İbn Vehip Yunus'tan, o da İbni Şehap'tan tahsis etti. Ata dedi ki, Cabir İbni Abdullah şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim Sarmısak yahut soğan yemiş bulunursa bizleri yahut mesidimizden uzak dursun ve evinde otursun. Yine aynı senetle gelen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında içinde taze sebzeler bulunan bir tencere getirildi. Peygamber onda hoş olmayan bir koku duydu. Ne olduğunu sordu. İçinde olan sebzelerin ne olduğu kendisine haber verildi. Bunun üzerine sahabelerin yanında bulunanlardan birine işaret ederek ona götürmüyoruz buyurdu. O sahabi peygamberin böyle yaptığını görünce onu yemek istemedi. Bunun üzerine peygamber sen bundan ye. Zira ben senin münacat etmediklerinden münacat ederim buyurdu. Ve İbni Salih İbn Vehb'den olmak üzere Utiye bir kıdrın fihi hadiratın yerine Utiye bi Bedrin fihi hadiratun demiştir. İbni Veheb Bedir'de masat tabakan fihi hadiratun içinde yeşil sebzeler bulunan tabaktır demiştir. Elleis ise Ebu Sufyan ve Yunus'tan bu da Kadr kıssasını zikretmediler de sadece ilk hadisle yetindiler. Müellif yahut Şeyhi Said İbni Ufeir yahut İbni Veheb bu Kıdır kıssası zuhrinin mudreç olan sözünden yahut zikredilen hadisin içinde mi rivayet edilmiştir bilmiyorum demiştir. Abdullah şöyle demiştir. Bir kimse Enes İbni Malike Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sarımsak hakkında ne işittin diye sordu. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kim şu yeşillikten yediyse bize yaklaşmasın ve bizimle birlikte namaz kılmasın buyurdu dedi. 80. Çocukların abdest almaları, kendilerine temizlenmek ve koşul etmenin ne zaman vacip olacağı, cemaat namazı ile bayram, cenaze namazlarında hazır olup yetişkinlerin sahiplerine dahil olmaları bağlı. Bize şube tahsis etti de şöyle dedi. Ben Süleyman şeybanidir işittim şöyle dedi. Ben Ebu Amr Eşşabi'le işittim. Şöyle dedi. Bana peygamber ile birlikte yol kenarında kalmış bir kabre uğrayan bir zat haber verdi. Peygamber o kabrin yanında sahabilerine imam olmuş. Sahabileri de o kabrin arkasında saf bağlamışlardı. Peygamber Süleyman Eşşabi dedi ki ben Şabi'ye ya Ebe Amr bunu sana nakleden sahabi kimdir diye sordum. O da İbni Abbas'tır dedi. Bana Safvan İbni Süleym Ata İbn Yasar'dan O da Ebu Said El-Hudr'den tartış etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma gününün yıkanması her bali olan kimseye vaciptir buyurmuştur. Bize Sufyan İbni Amr Amr İbni Dinar'dan haber verdi. O şöyle demiştir. Bana İbni Abbas'ın azatlısı olan Kureyb haber verdi i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gece peygamberin zevcesi teyzem Meymun'a binti Haris'in evinde kaldım. Peygamber uyudu. Gecenin bir kısmında olduğu zaman Resulullah kalktı. Asılı donan küçük bir kıvadan hafif bir abdest aldı. Ravi Amr İbn-i Dinar bu abdestin pek hafif olduğunu gösteriyordu. Sonra kalkıp namaza durdu. Ben de kalktım ve onun aldığı abdest gibi ben de abdest aldım. Sonra Geldim peygamberin sol tarafına namaza durdum. Peygamber benim yerimi değiştirdi ve beni sağ tarafına durdurdu. Sonra Allah'ın dilediği kadar namaz kıldı. Sonra yan yatıp uyudu. Hatta horladı. Nihayet münadi geldi. Ona namaz vaktini haber veriyordu. Peygamber kalktı onunla birlikte namaza gitti. Abdest almadan namaz kıldırdı. Sufyan dedi ki, biz Amr İbni Dünara insanlar peygamberin gözleri. Buyur ama kalbi uyumaz derler ne dersin diye sorduk. Amr da ben Ubeyd İbni Ömer'den peygamberin rüyaları vahidir dedikten sonra inni erafil menami enni esbah Ben rüyamda seni boğaz diye bile görüyorum. es saffa Suresi 102. ayetini okuduğunu işittim. Enes İbni Malik'ten, o da annesi Muleyke'den tahdis etti. Muleyke Resulullah için hazırladığı bir yemeğe Resulullah'ı davet etmişti. Resulullah o yemekte yedikten sonra kalkınızla size namaz kıldırayım buyurdu. Enes dedi ki ben hemen kullarla kullarla simsiyah kesilmiş olan bir hasırımız vardı. Üzerine yumuşasın diye biraz su sertti. Resulullah namaza durdu. Yetim benimle beraber Kocakara da bizim arkamızda saf olduk. Rasulullah bize iki rekat namaz kıldırdı. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mina'da süresiz olarak namaz kıldığı sıra, sütresiz olarak namaz kıldırdığı sırada dişi bir merkebe binerek karşıdan geldim. Ben o zaman bunu yaşına yaklaşmıştım. Saflardan birinin önünden geçtim, merkebe otlasın diye salıverdim. Ondan sonra safa girdim. Bu yaptığıma kimse ses çıkarmadı. Bize Şuayb Ez Zuhri'den haber verdi. O şöyle demiştir. Bana Urve İbni Zübeyir haber verdi. Ayşe Peygamber yatsıya gecenin karanlığı şiddetlendiği zaman kıldırırdı demiştir. Ve Ravi Ayyaş da şöyle dedi. Bize Abdülala tahtis edip şöyle dedi. Bize Mamer Ez Zuhri, o da Urve'den o da Ayşe'den tahtis etti. Ayşe şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inşa namazını geç vakti bırakırdı. Nihayet Ömer kadınlar ve çocuklar hep kaldı diye Resulullah'a nida etti. Bunun üzerine Resulullah dışarıya çıktı. Şu muhakkak ki yer halkından sizden başka hiç kimse bu namazı kılar değildir buyurdu. Ravi o günlerde Medeni ahalesinden başka kimse namaz kılmazdı dedi. Bize Sufyan Es Servi tahtis edip şöyle dedi. Bana Abdurrahman İbni Abis tahtis edip şöyle dedi. Ben İbni Abbas İbni Abbas'tan işittim. İbni Abbas İbni Abbas'a biri ile birlikte bayram namazgahına çıkışta hazır bulundun mu diye sordu. İbni Abbas evet bulundum. Ona olan yakınlığım olmasaydı orada bulunamayacaktım. Ravi dedi ki yaşının küçük Yaşımın küçüklüğünden dolayı bulunamayacaktım demek istiyordu. Yine i̇bn Abbas dedi ki Resulullah Keşif i̇bn Salt'ın evinin hizasındaki sütunun yanına geldi. Sonra orada hutbe irat etti. Sonra kadınların bulunduğu tarafa gelip onlara vaaz etti. Hatırlatmadan yaptı ve sadaka vermelerini emretti. Bunun üzerine kadınlar onların her biri ellerini üzerlerindeki yüzük vesaire gibi halkalarla uzatıp ziynetini Bilal'in eteğine atmaya başladılar. Sonra peygamber Bilal ile birlikte evine döndüler. Kadın 81 Kadınların geceleyin ve alaca karanlıkla çıktın çıkmaları babı. Ayşe radiyallahu han şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inşa namazını geç vakte kadar bırakmıştı. Nihayet Ümer kadınlarla çocuklar uyukladılar diye Resulullah'a nida etti. Bunun üzerine peygamber hücresinden dışarıya çıktı da. Şimdi yeryüzünde sizden başka hiçbir kimse bu namazı beklemiyor buyurdu. Ravi dedi ki yatsı namazı o zaman da Medine'den başka hiçbir yerde kılınmazdı. O zamanlarda Müslümanlar yatsı namazının kızılığın galip olmasından gecenin ilk üçte birine kadar olan vakit arasında kılarlardı. Bize Ubeydullah İbni Musa Hanzala'dan, o da Salim İbni Abdullah'dan, o da İbni Ömer'den tahtis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarınız sizden geceleyin mescide izin istediklerinde kendilerine izin veriniz buyurmuştur. Bu hadisi El-Ameş'ten, o da Mücahid'den, o da İbni Ömer'den, o da Peygamber'den olmak üzere rivayet etmekte Şube İbni Haccaç Ubeydullah İbni Musa'ya mutabaat etmiştir. Peygamberin evcisi Ümmü Selam'a radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kadınlar farz namazlarından selam verdikten hemen sonra kalkarlar. Resulullah birlikte namaz kılmış olan erkekler Allah'ın gelediği kadar dururlar. Yani duracaklara kadar dururlar. Resulullah kalktığı vakitte erkekler de kalkardı. Bizi Abdullah İbn-i Malik'ten tahsis etti. Ve yine Abdullah İbni Yusuf tahsis edip şöyle dedi bize Malik Yahya İbni Said'den o da Abdurrahman kızı amreden o da Ayşe'den haber verdi. Ayşe şu muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırırdı. Kadınlar mırkları içinde örtülmüşler olarak giderlerdi de alacak karanlıkta tam dolayı tanınmazlardı demiştir. Ebu Katada radiyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben bazen namaza kıraatı uzatmak niyetiyle dururum da geriden bir çocuğun ağladığını duyunca anasını meşakkat ve zahmet getirmeyeyim diye namazı kısa keserim buyurdu. Bize Malik Yahya İbni Said'den, o da Abdürahman İbni Amre'den, o da Ayşe'den haber verdi. Ayşe radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şimdiki kadınların ihdas ettikleri Fazla süslenme gibi şeylere erişmiş olsaydı İsrailoğulları kadınlarının dışarıya çıkmalarından Yahut meçide gitmekten men olundukları gibi bu kadınları da men ederdi demiştir. Yahya İbn Saad dedi ki ben Amre'ye İsrailoğulları kadınlarını men mi olmuşlar dedim. Amre evet men olmuşlardır dedi. 82. Kadınların erkeklerin gerisinde namaz kılmaları babı. Ummu Selam'a radıyallahu anh söyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan selam verdiğinde selamını tamamladığı anda kadınlar hemen kalkar. Resulullah kendisi ayağa kalkmazdan evvel oturduğu yerde biraz beklerdi. İbn-i Şihab zuhri öyle düşünürdüm ki Allah en iyi bilendir. Resulullah'ın bu beklemesi kadınların erkeklerin kendilerine yetişmelerinden evvel savuşup gitmeler içindir demiştir. Enes İbni Malik radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, annem Ümmü Süleym'in evinde namaz kıldırdı. Ben de ve yetim çocuk beraber arkasından namaza durduk Ümmü Süleym de bizim arkamızda namaza doğdu demiştir. 83. Kadınların sabah namazı cemaatinden sonra çıkıp gitmekte surat etmeleri ve namazdan sonra mescitte kalkışlarının kalışlarının az olması babı. Ayşe radiyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını karanlıkta kıldırdı da müminlerin kadınları namazdan sonra evlerine giderlerdi. Karanlıktan dolayı tanınmazlar yahut kadınların bazı diğerlerini tanımazlardı. 84. Kadın mes Kadının mescide çıkmak için kocasından izin istemesi bağlı. Bize Müseyyit tahtis edip şöyle dedi. Bize Yezid ibni Zura Mamer İbni Raşid'den, o da Ez Zuhri'den, o da Abdullah İbni Ömer'in oğlu Salim'den, o da babasından tatlısı etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herhangi birinizin karısı bizim istediğinde sakın kadını men etmesin buyurmuştur.